Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu wa shadu la illallah wahdahu la sharika la wa muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah hepiniz hoş geldiniz biz de Allah Azze ve Celle'nin dinine baktığımızda, Kur'an ve Sünnet'e şöyle bir güzel nükteyi tespit ediyoruz. Allah Azze ve Celle dininin ekseriyetini Cibril vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmiştir. Yedi kat semadan. Ama bir mesele var ki, yani çok az meseleler var ki Allah Azze ve Celle bizatihi Resulullah aleyhissalatu vesselama bunu kendisi söylemiş. Arada Cibril yok. O da aleyhissalatü vesselam Miraç gecesinde Allah subhanu ve teala Rabbi ile konuştuğunda Allah azze ve celle kendisi ona namaz emrini verdi. Ve bu namaz subhanallah öyle bir ibadettir ki Allah azze ve celle tevhidden sonra bu namazdan kıyamet gününde bizi ilk bundan hesaba çekecek. O kadar büyük bir ibadet subhanallah. Aleyhissalatü vesselam bir hadiste diyor ki la salate. Kim lan lam yakra bi fatihati el kitab. Der ki kitabın Fatihasını yani Fatiha suresini okumayanın namazı yoktur. Şimdi geliyoruz Fatiha suresine. Ve Fatiha suresinde öyle bir yer var ki Allah azze ve celle'ye yalvarıyoruz. İhdina sıratal mustakim. Ey alemlerin Rabbi bizi sıratal mustakim üzere hidayet eyle. Sıratal mustakim Bakın sırat-ı müstakimi çok değişik şekilde tefsir edebiliriz. Alimlerimiz genelde demiş ki İslam. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan buna dair bir hadis var. Ama ve ben bunu inşallah matematiksel olarak izah etmeye çalışayım. Ahi sırat-ı müstakim şu. İki nokta arasında en kısa yol. Yamuk yok. Eğrilik yok. Tevhid yolu. Tevhidden hariç her şey yamuk olduğu için, bozuk olduğu için sırat-ı müstakim en kısa yol. Tevhid yolu. Tamam, burası anlaşıldı değil mi? Bir de Allah Azze ve Celle şimdi bu sırat ondan hemen ayetin devamında sıfatını söylüyor. İyi dinleyin. Evet. Sirâfal lezîne en'amte aleyhim. O yol ki ya Rabbi, yani seni nimetlendirdiğinin yolu. Nimetlendirdiğin insanların yolu. İbn-i Kethîr rahimahullah tefsirine bakarsanız, Kur'an'ın faziletleri bölümüyle başlıyor. Ve oradaki bölümlerden bir tanesinde tefsir metotlarını, tefsir usullerini anlatıyor. Ve ilk olarak tefsirde bize şöyle bir usul öğretiyor. Allah Azze ve Celle ona rahmet eylesin. Kur'an'ın Kur'an'ıyla tefsiri. Allah Azze ve Celle'nin nimetlendirdiği kullar kim? Allah Azze ve Celle'nin nimetlendirdiği kullar kim? Nisa suresinin 69. ayetinden bunu öğreniyoruz. İyi dinleyelim inşallah. وَمَا يُطِيعُ إِلَّا اللَّهَ وَالرَّسُولَ كَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِتَّبَاعًا مُّبِينًا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. onlar Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği insanlarla beraber olacak. Bakın daha önce dua ettik ya ihdina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yol üzere hidayet eyle. O yolun sahipleri olmak istiyorsa Allah Azze ve Celle diyor ki benim nimetlendirdiğim kullarım bu şunlardır. Şimdi sayacağız inşallah. Mine nebiyyin. Nebiler. Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği kulları. Tevhid davetini insanlığa öğreten kişiler. Yani ahi sen sallallâzîn en amta aleyhime. Tabi olursa nebilerle beraber. Allah Azze ve Celle'nin nimetlendirdiği kulların birinci grubu. İkincisi kim? Vesiddiqin. Sadıklar. Yani kim abi? Sözü ve kendi yaptıkları bir olan insan. Münafık olan değil. Söyleyip de söylediği şeyleri yaşamayan bir insan da değil. Sözü ve özü bir olan insan. İki, üçüncü gruba geliyor inşallah. Ve şuhada. Şehitler. Allah azza ve Celle'nin nimetlendirdiği kullarından. Üçüncü grup kim abi? Şehitler. Allahu Ekber. Dördüncüsüne söyleyelim inşallah. والصالحين Salihler Allah Azze ve Celle'nin nimetlendirdiği kulların dördüncü grubu Ve Ayetin şurasını Allah rızası için dinleyin وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Ne güzel arkadaştır bunlar Bakın bunlar öyle güzel insanlar ki Allah Azze ve Celle Bunlara güzel arkadaş diyor Ve ben Allah nasip ederse bugün Buradan böyle belki de bizim tüylerimizi en böyle diken diken eden grup hakkında konuşmak istiyorum Onlar da şehitler Bakın buradaki oturan Müslümanların bir çoğu şehit tanır doğru mu? Hepimizin tanıdığı yani ekseriyetimizin diyelim tanıdığı şehitler var. Bakın ayetin sonu neydi? Ne kadar güzel arkadaşlar bunlar. Ve hepimiz şunu biliyoruz bakın şehit tanıyan bir insan varsa aranızda onlar bambaşkaydı. Öyle değil. Vallahi onlar bambaşkaydı. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin nimetlendirdiği kullar başka olur. Tamam Ve şunu şöyle bir misalle söyleyebilirim. Düşünün bir vadiye giriyorsunuz. Böyle çiçek dolu bir vadi ama bütün çiçekler aynı. Ama bir tane özel çiçek var ki diğerlerinin hepsinden çok daha güzel. Çok daha değişik görünüyor. Yani çok uzak bir mesafeden beri görünüyor. Siz o çiçeği toplarsınız doğru mu? Yani dikkatinizi o çeke. Şehidin misali de Allah katında budur. Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği kulları olduğu için Allah Azze ve Celle o gülleri aramızdan alıyor. Subhanallah. Rabbim bu makamı bize nasip eylesin peki canını seve seve gözünü kırpmadan arkaya bakmadan aileyi düşünmeden ehlini düşünmeden çocuklarını düşünmeden hiçbir şeyi düşünmeden canını seve seve feda eden bu kişilere niye şehit denilmiş bunlar niye bu ismi almış niye şehit ismini almış bakın bu konuda alimlerden değişik görüşler mevcut hatta çok fazla ben hepsini söylemeyeceğim inşallah bir şehit Allah katında hem diri Hem de şahit olduğu için alimlerimiz diyor ki şehit ismini almış. Çünkü az sonra göreceğiz. Rabbimiz onlar için ne diyor? "Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillah amwat." Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. "Bel ahya'u ve lakin la tash'urun." Onlar diridir, canlıdır ama siz bunu hissetmezsiniz. Siz bunu bilemezsiniz. Tamam? Bakın, bazıları da diyor ki bu görüş çok güzel. Şehidin ölümünde rahmet melekleri şahit olarak durduğu için, orada hazır bulunduğu için diyorlar ki şehitler bu isim almıştır. Yani ne demek abi? Şehit daha dünyadan kopmadan önce Allah Azze ve Celle'nin rahmetini gören bir grup. Hep aklınıza şu gelsin. Sıra tallezina en amta aleyhim. O yol ki ya Rabbi senin nimetlendirdiğin insanların yolu. Ve bakın İslam'a ve İslami değerlere şeriata Allah Azze ve Celle'nin dinine hiçbir şekilde tahammülü olmayan tağutlar hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle'ye bir muhtar kadar hak vermeyen tağutlar bu kavram üzerinden niye bu kadar siyaset yapıyor? Müslüman bunun üzerine tefekkür etmesi lazım. Adam hiçbir Kur'an'ın hükmünü almıyor ama Kur'an'ın kendisinden olan bu kavramın üzerinden dünya kadar siyaset yapıyor. Müslüman bunun üzerine tefekkür etmesi gerekmez mi? Müslüman bu gerçekten çok önemli bir mesele. Mesela cihad Kur'an'ın kavramı değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kitabında bu kavram geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyor öyle değil. Bu kavrama düşman olan adam aynı kitabın içinde geçen şehit kavramına niye düşman değil? Çünkü cihadı herkese yutturamazsın. Ama şehidi yutturuyorlar subhanallah. Aynı kitap. İki kavram aynı kitaptan. Bir tanesine düşman. Ya Bugün kim rahatça dışarıda cihad kavramını kullanabiliyor Türkiye'de? Allah rızası için soruyorum. Kullanabiliyor muyuz? Sıkıntı. Ama şehit, demokrasi şehidi, işte efendim siyaset şehidi, paparazzi şehidi, bilmem ne zıkkım şehidi her yerde kullanıyorlar. Niye? İnsanların duygularını istismar ediyorlar. Öyle bir kavram ki herkes tarafından kabul görünüyor. Peki niye herkes tarafından kabul görünüyor? Çünkü hiçbir insan kendi ölüsünün leş olduğunu kabul etmez kolay kolay. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı çok basit. Evet. Bakın, şehitler Allah Azze ve Celle katında üç ayrılır. Bunu da söyleyelim inşallah. Bir, Allah Azze ve Celle bizi bu gruptan eylesin. Hem dünyada hem de ahirette şehit. Yani dünyada Allah Azze ve Celle'nin sözü en yüksek olsun diye şu ayetin gereğini yerine getirmek için قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Onlarla savaşın, Bütün otorite, bütün hakimiyet, bütün egemenlik Allah'ın oluncaya kadar ve dünyada bir tane fitneden eser kalmayana kadar. Tamam? Bunu yerine getiren şehittir işte. Dünyada Allah azze ve celle'nin sözü en yükte, en yüksekte olsun diye canını seve seve feda eden dünyada da şehittir. Allah'ın izniyle ahirette de şehit sevabı alacak. Bir de bakın bu şehitlerin şöyle bir özelliği var. Bunlar dünyada yıkanmazlar. Subhanallah. Bunlara kefen giydirilmez. Niye olduğunu az sonra inşallah söyleyelim. Ve ahirette de daha yeni söylediğimiz gibi... ...şehit ecri de alacaklar inşallah. İki, ahiret şehitleri. Bunlardan da olmak isteriz Allah'ın izniyle. Bunlar Allah katında şehittir. Bunlar mesela deprem altında kalan... ...boğulan... ...kalbinden her şekil... ...her türlü isteyip de gidemeyen... ...yol bulamayan... ...ve yatağında bile belki olsa ölen şehitlerdir. Bunlar dünyada kefenlenir. Çünkü dünyadakiler dünyadakiler... ...bunların şehit olduğunu tam idrak edemiyor kefenlenir, yıkanır, normal ölüm muamelesi yapar. Ama Allah katında, ahirette şehit sevabı alırlar. Üç, üçüncü grup, bugünün en yaygın olan şehidi. Kim onlar? Dünya şehitleri. Tamam. Dünyada bunlara şehit muamelesi yapılır. Arkalarından belki denilir bizim şehidimiz böyle, bizim şehidimiz böyle. Ama bunlar Allah Azze ve Celle'nin dinini değil başka değerleri yücelttiklerinden dolayı hangi grup olacak bunlar ahirette? Cehennemin ilk tutuşturulduğu Üç gruptan bir tanesi olacak Bakın dünyada hayatını vermiş Nefsini vermiş en sevimlisini vermiş Ama Allah katında hiçbir değeri olmayacak Allah Azze ve Celle Cehennemini onlarla tutuşturacak Subhanallah. Allahu Ekber Peki niye? Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin Süzü yükseğe gelsin diye Savaşmadı Ne için savaştı? Bayrağı için savaştı Ne için savaştı? Allah Azze ve Celle'nin nizamını kabul etmeyen nizamlar için savaştı. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü kabul etmeyen devletler için savaştı. Tamam? Çok sevdiği bayrağı için savaştı. Bunlara Allah Azze ve Celle katında şehit sevabı yoktur. Ve tekrar ediyorum bunlarla cehennem tutuşlanacaktır subhanallah. Bakın Allah Azze ve Celle katında şehitlerin fazileti gerçekten o kadar inanılmaz, o kadar fazla ki yani bütün ayetleri ve e, hadisleri bugün zikretmen mümkün değil. Bakın daha yeni de okudu. Rabbimiz diyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolunda öldürenelere ölü demeyin. بَلَا احْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ Onlar diridirler. Siz bunu hissedemezsiniz. Tamam. Bakın bu tefsir hakkında ben çok düşündüm. Acaba bu ayetin tefsiri hakkında size kimden okuyayım? Ben Seyyid Kutub'u münasip buldum. Allah Azze ve Celle ona rahmet eylesin. Çünkü kendisi bu din için biz hüsnü besliyoruz ki inşallah şehit olmuştur. Bakın diyor ki şehitler hakkında ben bu ayetin tefsirinin hepsini okumayacağım birkaç yeri seçtim. Bu şehitler Allah Azze ve Celle'nin seçtiği en özel, en karakterli, en onurlu kalp sahipleri erlerin oluşturduğu bir kafiledir. Yani bunlar Allah katında değerlidir. Onlar ölü değildir. Bu niye bizim için önemli? Biz gaflete dalıp çok basit cümleler kullanabiliriz. Ama konu şehit olduğunda ne dediğimize dikkat etmemiz lazım. Yani Ağzımızdan basit bir şekilde onlar için ölü kavramı çıkmasın Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Onlara ölü demeyin. Onlar hakkında konuştuğumuzda dikkat etmemiz gerekir. Tamam? Evet. Peki Allah Azze ve Celle bunlara niye bir de bunlar ölmedi diyor? Bakın subhanallah nasıl bir izah. Diyor ki Allah yolunda canlarını verdikleri kişilerin Hak davayı destekleme konusundaki çalışmaları belirli bir çalışmadır. Tamam bunu görebiliyorsun hissedebiliyorsun yani şunu kastediyor. O adam öyle bir şey yapıyor ki kendisi şehit oluyor ama kendisinden sonraki nesiller o adamın yapmış olduğu o işten etkileniyor ve o davayı devam ettiriyor. Misal vereyim Seyyid Kutub rahimahullah şehit olmasaydı Allah'ın izniyle fi zilal bugün dünyada en çok okunan tefsir olabilir miydi? Allahu alem belki olmazdı. Allah azze ve celle daha iyisini verir. Ve onların uğrunda can verdikleri bu yolun sonradan gelen, bakın aramızda yavrularımız var. O yavruları etkiledikleri için, o fikirleri devam ettikleri için diyor ki Allah Azze ve Celle bunlara ölü demiyor. Tamam. Bunu nasıl mesela pratik bir misal vereyim? Hamza radıyallahu anhu. Mekke'nin fethini gördü mü? Görmedi. Ama Uhud'da akıttığı kanı belki o fethin tohumunu filizlendirdi. Tamam. Allahu Ekber. Peki şehitler niye yıkanmazlar ahi? Ahi diri oldukları için. Biz bu mahiyeti anlamasak bile adama zahiren baktığında ölü gibi görsen bile onlar Allah Azze ve Celle katında ölü değildir. Diri olan adam, diri olan adamın cenazesi yıkanır mı? Yıkanmaz. Diri oldukları için yıkanmazlar subhanallah. Tamam. Peki yıkamak bir de şunun içindir. Ölüdeki necaseti gidermek için. Abi şehit tertemizdir necis değildir onun için yıkanmaz Onda ölüm kirliği yoktur Abi Yok yok o kirlilik onda yok Onun için yıkamaya gerek yok Subhanallah. Bir de halen yaşadıkları için Halen yaşadıkları için Böyle bir yıkamaya gerek yok Peki dünyadaki elbiseleri Onların niye ahiretteki elbiseleri olacak Niye onlara kefen giydirmiyoruz Tamam Niye yani bunun üzerine Müslüman tefekkür etmesi lazım Çünkü onlar halen hayattadır Sen hayatta olan bir adamın elbisesini çıkaramazsın Subhanallah. Bakın çok önemli bir şeyi de söylüyor Subhanallah. O şehitlerin bizden ayrılması diyor ki arkada kalanlara zor gelmez. Arkada kalanlar feryadu figan ağlamaz yani ağlamaması lazım. Niye? Ölmediler aleyh. Biz bunu hissetmesiz hissetmesek bile ölmediler. Tamam? Bakın şanları, şerefleri o kadar yüksek ki sadece diri olmaları değil. Bak sadece konu diri olmaları değil. Allah azze ve celle onları övüyor. Allah Azze ve Celle bu adamları övüyor. Ve ben şöyle sorayım Allah rızası için. Dünyadaki bütün bütün zenginlikleri, bütün güzellikleri bize versinler şu makama karşı acaba değiştirebilir miyiz? Bakın İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi size okuyayım inşallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah rızası için şu hadisi iyi dinleyin. Şehitlerin ruhları cennette dilediği gibi kanatlanan yeşil kuş halinde olacaktır. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ben size kısa anlatmıyorum. Hikaye anlatmıyorum. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bunu söylüyor. Subhanallah. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle'nin arşının altındaki kandillere girecekler. O şehit, şehitlerin ruhları. Rableri onlara gözükecek. Allah Azze ve Celle kendisini şehitlere gösterecek. Şu, arada şu soruyu soralım. Güzelliği yaratan kendisi acaba ne kadar güzeldir? Ve Allah Azze ve Celle o güzelliğini bu şehitlere gösterecek ve onlara soracak ki ne istersiniz? Onlar diyecek ki Ya Rabbi ne gerekir ki sen yarattıklarından hiçbirine vermediğin nimeti bize verdin? Ondan sonra Allah Azze ve Celle aynı şekilde onlara soracak. Ne istersiniz? Ne istersiniz? Ve onlar da anlayacak ki cevap vermek zorundalar. Cevap vermeden bundan bırakılmayacaklarını anlarlar. Sonra derler ki Ya Rabbi bizi dünyaya geri gönder, biz senin yolunda bir daha savaşalım, bir daha ölelim. Ya Rabbi bizi dünyaya geri gönder, senin yolunda bir daha savaşalım ve bir daha canımızı verelim. Allahu Ekber. Onlar şehitliğin sevabını gördükleri için böyle söyleyecekler. Yani düşünün ki Allah Azze ve Celle bu adamlara öyle bir sevap hazırlamış ki adamlar bu sevabı gördüğünde... ...bir daha ölmek isteyecekler. Ve biliyor musunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şehitten hariç hiçbir tanesi bunu bir daha söylemeyecek. Bir peygamber bile geri gelmeyi dilemeyecek. Sadece nasıl dileyecek? Asura okuyacağız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şehit olarak. Subhanallah. Allahu Ekber. Bakın tekrar tekrar öldürülmeyi istemesi şundan dolayı. Şehit, şehadet şerbetinin tadı o kadar güzel ki... Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bunun için bakın ne diyor. Allah Resulü bunu söylüyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Velaula an ashaqa ala ummati diyor ki eğer ben ümmetimin üzerine zorluk olmasa idim. Ma ta'ad khalf sariye hiçbir seriyenin yani hiçbir çıkan grubun arkasında oturmazdım. Geri kalmazdım. Hepsine katılırdım diyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Tamam? وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلْ أَقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Diyor, umuyorum ki, istiyorum ki Allah yolunda öldürüleyim. Bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bukhari'nin hadisi. ثُمَّ اُخْيَا Ondan sonra bir daha diriltileyim. ثُمَّ اُقْتَلُوا Ondan sonra bir daha öldürüleyim. ثُمَّ اُخْيَا Ondan sonra bir daha diriltileyim. ثُمَّ اُقْتَل Ondan sonra bir daha öldürüleyim Allah yolunda. Bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Sübhanallah Ahi öyle bir Sevap da var ki şehit için Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Söylüyor bakın Gata'da radiyallahu anhu Rivayet ediyor Diyor ki Aleyhissalatu Vesselam bir gün ayağa kalktı Ve şöyle söyledi Allah'a iman etmek Bakın tevhid Tevhidi olmayan şehit olabilir mi? Olamaz Allah'a iman etmek ve Allah yolunda cihat Amellerin en faziletlisidir Bundan daha yüksek bir amel yok. Bugün ketme çalışılsa bile... ...üzerinde bile bile konuşulmasa bile... ...işte ahi cihat nefis de cihattır... ...gerisini bırakalım dense bile... ...Aleyhisselatü Vesselam bunu ne diyor ahi... ...en faziletlisidir subhanallah. Ondan sonra bir adam kalkıyor. Diyor ki... ...Ya Resulallah... ...şayet Allah yolunda öldürülürsem... ...şehit olursam... ...bu benim günahlarıma keffaret olur mu? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki... ...evet... Eğer sabredersen, eclini sadece Allah'tan beklersen, yani bunu sadece gerçekten ikhlaslı bir şekilde Allah için yaparsan, cepheden kaçmaz isen, cepheden kaçmaz isen, düşmana karşı koyup Allah yolunda öldürülürsen, günahlarına kefaret olacaktır. Allahu Ekber. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam bile diyor ki, ancak borçların bunun dışındadır. Ahi borçlarımıza dikkat edelim Allah için. Hassas bir mesele. Yani bu Türkiye toplumunun içindeki müşrikler gibi ticaret yapmayalım. Ticaretimiz de Müslüman ahlakına uysun. Ondan sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bunu bana Cibri söyledi. Peki Cibri'li kim yolladı? Allah Azze ve Celle. Peki şehitlerin evi nasıl olacak? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu bize nasıl bildiriyor? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir gün asabına şöyle seslendi. Bu gece rüyamda iki adam gördüm. Peygamberlerin rüyası nedir? Vahiy. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam rüyamda iki adam gördüm. Yanıma gelip beni bir ağaca çıkardılar. Sonra da bir eve götürdüler. Öyle bir ev ki şimdiye kadar benzerini görmediğim kadar güzeldi. Bakın Resulullah Aleyhissalatu vesselam cenneti zaten gezmiş. Cenneti zaten görmüş Cennet evlerini zaten görmüş Buna rağmen diyor ki öyle güzel bir ev ki Ben benzerini görmedim Sonra o iki kişi O iki adam diyor ki Bu eşsiz ev şehitlerin sarayıdır Allahu Ekber Şehitler ölüm anında ne hisseder Yani ölümlere nasıl olur Azap çekerler mi Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sizden biriniz ...karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa... ...yani Türkiye'nin tabiriyle cimcik... ...gör yani bir cimcik... ...ne kadar onu acıtırsa... ...şehit olan kimse de ölümünden ancak o kadar acı duyacaktır. Abi bir cimcik bitti ya... ...Allah'u Ekber... ...Tirmizi'nin hadisi... ...subhanallah... ...bakın Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor... ...Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki... ...ya subhanallah... ...cennete giren hiçbir kimse... Yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile... Amerika senin olsa bile... Avrupa senin olsa bile... Dünyadaki bütün altın rezervleri senin olsa bile... Kendisinin dünyaya geri dönmesini arz etmeyecek. Arzu etmeyecek yani cennette gördükleri nimetlere karşı. Sadece şehit hariç. Şehit hariç. Gördüğü aşırı itibar ve Allah tarafından ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı isteyecek Allah tarafından. Subhanallah. Sübhanallah. Akhi, Allah rızası için şu an aramızdan kim ölme hazır? Yani ben bilmiyorum kim o kadar raculdür der ben hazırım. Ben hazır değilim ben açık söyleyeyim. Ama bakın şehidin ölümden aldığı zevk yani o kadar güzel ki on kere ölmek isteyecek. On kere ölmek isteyecek. Subhanallah. Bakın, Rashid ibn Sa'd radiyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, bir zat Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın yanına geldi. Dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Niye şehit dışında kalan müminler kabirde imtihan ediliyor? Yani aslında sorusu şu. Şehit niye imtihan edilmiyor? Bakın, Resulullah aleyhissalatü vesselam ne cevap veriyor. Allahu ekber. Diyor ki, şehidin ölüm anında kafasının üzerinde çarpışan kılıçlar onu hissetmesi, o kılıcın çarpışmasını hissetmesi, ona imtihan olarak yeter. Allahu Ekber. Subhanallah. Ahi o zaman kılıcı neyse bugünün roketi aynısı. Hiçbir farkı yok. Yani kılıç kalmadı diye bu sebep kalmadı anlamına gelmiyor. Tamam? Nesai'nin hadisi. Bakın, vallahi yani Ben şöyle düşündüm. Ben Akilere, şimdi Adana'ya gidiyoruz, ilk defa nasihat ediyoruz. Şehadet şerbetinin tadını böyle en güzel nasıl anlatabilirim? Üzerine tefekkür ettim. Tamam. Vallahi ben söyleyemem. Ama bakın öyle bir olay var ki, ben diyorum ki bu olaydan anlaşılır. Bakın Ensar'ın Selim oğullarından reisi Amr bin Cemuh, radıyallahu anhu diye bir sahabe var. Bu sahabe Topal. Allah rızası için şunu iyi dinleyin. Topal bir sahabe. Diyor ki, Kendisi ve dört oğlu Allah Resulü ile birlikte savaşlara katılırlardı. Cihada giderlerdi. Aleyhisselatü Vesselam Ohud cihadına çıktığında Amr radıyallahu anhu o çıkmak istedi. Tamam? Oğulları ona şöyle söyledi. Sen cihat ile mükellef değilsin ki. Hani yaşlı topar olduğundan dolayı. Allah seni özür sahibi kabul etti. Biz senin yerine zaten gidiyoruz babacığım. Hani üzülmene gerek yok tabiri caizse. Bakın. Allah rızası sizce nasıl cevap vermiştir? Ahi şu cevaba bakın ya. Diyorum ya şehadet aşkını ben söyleyemem. Ama Amr bin Cemuh söyleyebilir. Diyor ki siz Bedir günü benim cennete girmeme zaten mani oldunuz. Oraya da bırakmadınız ben geleyim. Tamam. Vallahi ben bugün sağ kalsam dahi ben Allah yolunda şehit olacağım. Yani diyor ben bugün çıksam... Ölmesem, şehadet şerbetini içmesem, öyle bir gün gelecek ben Allah'ın izniyle yine şehit olacağım. Ahi adam o aşkın tadını bir kere almış bırakamıyor. Subhanallah. Sonra da bakın hanımına ne diyor? Bugünüm bazılarına gelsin. Tamam? Herkes şehit olup cennete girerken ben sizin yanınıza nasıl oturayım? Hanımına söylüyor bunu ahi. Allahu ekber. Ondan sonra hemen kalkanını aldı ve Allah Azze ve celle şöyle dua ediyor. Allah'ım beni ailemin yanına geri çevirme. Subhanallah. Bunu dedikten sonra bu duayı yaptıktan sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam yanına gidiyor. Diyor ki ya Resulallah benim oğullarım beni Medine'de geri bırakmak istiyorlar. Beni cihada götürmek istemiyorlar. Beni seninle birlikte savaşa gitmekten alıkoyuyorlar. Vallahi ben şu topal halimle cennete ayak basmayı arzuluyorum ya Resulallah. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle seni zaten mazur görmüştür. Ey Amr sana cihat farz değil ki. Allah Resulü bunu söylüyor. Sizce Allah Resulüne ne söylemiştir? Diyor ya Resulallah sen benim Allah yolunda ölünceye kadar savaşarak şehit olup şu topal ayağımla cennete yürümemi uygun görmez misin? Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet uygun görürüm. Münasiptir. Sonra kaçıyor, oğullarına yöneliyor. Allah Resulü bunu söyledikten sonra artık babanızı savaşa katılmaktan men etmeyin. Allah Resulü de bana vizeyi verdi. İzni verdi tabiri caizseye. Umulur ki Allah ona şahadet nasip eder buyurdu. Yani kendisi için söylüyor. Allah babanıza şahadeti nasip eder. Ondan sonra Amr kıbleye yöneliyor ve Allah azze ve celle şöyle dua ediyor. Allah'ım bana şehitliği nasip eyle. Beni mahrum ve mahzun olarak ev halkımın yanına gönderme. Ondan sonra bunu dedikten sonra bu duayı yaptıktan sonra Allah Resulü ile beraber cihada çıkıyor. Allahu Ekber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Ahi Uhud'a gittiğinde, Uhud'un içinde diyor ki, ben cennetin kokusunu alıyorum. Ahi İspanallah kendi oğluyla beraber o cihata şehit düşüyor. Oğlu da şehit oluyor. Ondan sonra bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında ne diyor? Diyor... Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Amr'ın cennette topallayarak girdiğini gördüm. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle bize ne nasip eylesin? Amen. Bir misafir daha gelsin mi şehadet aşkına, böyle şehadet aşkıyla tutuşan? Ahi şehadet denildiğinde Bera İbni Malik olmazsa olmaz. Bera ibn Malik Enes ibn Malik'in kardeşi. Ömer radiyallahu anhu Büyük bir sahabe olmasına rağmen Yiğit ile biliniyor, cesurluğuyla biliniyor ama onu hiçbir zaman komutan yapmıyor. Sonra millet sorduğunda Ömer radiyallahu anhu'ya Ya emir el mu'minin Sen Bera'yı niye komutan yapmıyorsun? Diyor vallahi o şehadete Öyle aşık ki ben bizim tabirlerle söylüyorum. Diyor sırf şehit olmak için Bütün Müslümanları kendi arkasından oraya götürür. Bera ibn Malik Azerbaycan Fethi'nden geri geldiğinden sonra... ...Ömer radıyallahu anhu ...sahabenin büyükleriyle istişare yapıyor. Yeni bir cihada çıkalım mı? Yoksa biraz bekleyelim mi? O gelen sahabeler tabinler diyor ki... ...ya emir-el-mu'minîn... ...biz daha yeni geldik, çocuklarımız bizi fazla görmedi... ...biz birazcık duralım sen istersen. Bera radıyallahu anhu bu konuşmaya şahit oluyor. Tamam? Kapının önünde... ...içeri zıplıyor diyor... ...vallahi siz korkaksınız... Siz karılarınızı seviyorsunuz ve siz Allah yolunda cihada çıkmak istemiyorsunuz. Bera İbni Malik bir gün bir kalenin önündeler. Kaleye giremiyorlar Müslümanlar. Çok ciddi bir savaş var. Yemami olması lazım. Hafızan beni şaşırtmıyorsa. O kadar fazla ısrar ediyor ki sahabeler diyor beni mızrakların üzerine katın. Ondan sonra o mızraklarla beraber beni kalenin içine atın. Ben ya şehit olurum. Şehit olmasam bile size kapıyı açarım. Ahi sahabe istememesine rağmen istememesine rağmen o kadar fazla o kadar fazla bunu istiyor ki sonuçta atıyorlar. Ahi ne oluyor? Vuruşuyor, vuruşuyor, vuruşuyor, sahabeye kapıyı açıyor. O günün devamında bir tepeye çıkıyor. Sesi de güzel bir sahabe. Hatta rivayetler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cihada çıktığında hayvanları böyle sesiyle dizginliyor. O kadar güzel bir sesi de var. O güzel sesiyle ahi Bizim tabirimizle söylüyor Türk'ü söylüyor. Kardeşi yanına geliyor Enes İbni Malik diyor. Yazıklar olsun sana. Sen utanmıyor musun? Türk'ü söylemeye. O diyor ki... Subhanallah. Diyor ben ne kadar günahkarım ki Allah Azze ve Celle bana şahadeti nasip eylemiyor. Abi kendisi neyle meşhur biliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ve ondan sonraki nesillerde şu çok meşhur cihat başlamadan önce birebir... Yiğitler vursul yani. O tarafın en güçlüsü de Müslümanların en güçlüsü. Ahi 100 tane birebir de adam devirdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bera hakkında konuşsun. Allah Resulü söylese. Tirmidzi'nin hadisi. Diyor ki saçı başı dağınık olduğu halde eski elbiseler giydiği için Kendisine önem verilmeyen öyle insanlar vardır ki şöyle olsun da bunlar dua etse Allah onların duasına hemen icabet eder. Diyor ki Bera İbn Malik de bu adamlardandır. Subhanallah. <Sessizlik> Subhanallah. Bakın Yemame'de Bera radiyallahu anhu Sa'd bin Ebi Vakas'la Oraya beraber gidiyor Bağırıyor Kendisi Ensardan Ey Ensar topluluğu Hiçbiriniz Sakın Medine'ye Geri döneceğini Düşünmesin Bugünden sonra Sizin için Medine Diye bir şehir yok Ancak Tek olan Allah var Bir de onun cenneti var Subhanallah Bakın Bu şehadet Şerbetinin tadını almış olan insanların gösterdiği tavırlar bizim için zor geliyor olabilir ama bakın bir değil iki değil bir tane daha söyleyeyim Abdullah bin Cahş radiyallahu anhu Allah azze ve celle onunla beraber cennette oturmayı bize aynı böyle oturduğumuz gibi nasip eylesin o gün o bize şehadeti anlatsın Sa'd bin Ebi Vakkas'la cihattan önce oturuyorlar Abdullah diyor ki ey Sa'd ben dua edeceğim sen dua et ben amin diyeceğim Ben dua edeyim, sen amin de. Saad diyor ki tamam. Diyor Ya Rabbi, Saad radiyallahu anhu, Saad bin Ebi Vakkas, Dua diyor Ya Rabbi, Beni cihat alanında öyle bir adamla karşılaştır ki, Onlardan en güçlüsü olsun. Ben onunla vuruşayım. O beni zorlasın, ben onunla vuruşayım. Ama sonuçta ben ona galip geleyim. Onun parasını alayım, ganimetini alayım. Allah Resulü'nün yanına geleyim. Ve geldikten sonra da Allah Resulü bana baksın, gülsün ve benden razı olsun. Abdullah diyor ki Amin. Abdullah dua ediyor Radiyallahu Rasulullah Diyor ki Ya Rabbi ben biriyle karşılaşayım Onunla vuruşayım O beni zorlasın Zorlasın ve sonuçta beni şehit eylesin Beni şehit ettikten sonra Benim burnumu kessin Benim kulaklarımı kessin Benim dudaklarımı kessin Sonra da kıyamet gününde ben senin önüne geleyim. Sen de bana sor, ey Abdullah, ne hal? Sen ne halde benim önüne geliyorsun? Ben de diyeyim ki ya Rabbi ben senin ve Resulün için bu hale geldim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Sad bin Abi ve Kass radıyallahu anhu diyor ki Abdullah nasıl dua ettiyse cehattan sonra ben onu o bir kütük şeklinde yerde buldum. Peki aghi bu. Subhanallah. Bu kavram çok kullanılıyor değil mi bugün? Başta da söyledik çok istismar ediliyor. Gerçek şehidi peki biz nasıl anlayacağız? Herkes kendi ölüsüne şehit diyor. Öyle değil mi? Mesela bu Türkiye toplumundaki müşrikler de bu şehitleri kabul ediyor. Onların şehit olduğuna intikal ediyor. Bakın bir adam var ki onun üzerinden anlıyoruz ki kim şehittir, kim şehit değildir. O hut savaşında Kuzman adlı bir Medine'li genç var. Kuzman bu ismi aklınıza katın ahi aklınıza girsin ensardandır bu savaşta müşriklerden bakın karşı taraftan yedi kişiyi öldürüyor kendisi de ağır bir yara alıyor bu yarayla beraber yere yığılıyor tamam mı ondan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam o yaradan sonra da ölüyor Allah Resulü cihattan sonra cesetleri teker teker gezerken diyor ki falan şehittir falan şehittir. Falan şehittir. Kuzman cehennemliktir. Ahi bunu iyi anlamanız lazım. Kuzman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber savaşmış. Allah düşmanlarına karşı savaşmış. Sağında Ömer, solunda Ebubekir'le savaşmış. Radiyallahu anhum ecmaîn. Niye cehennemlidir? Allah rızası için burası beynimize girsin, kalbimize girsin. Ölene kadar unutmayalım. Sahabe onun hakkında diyor ki: Hatta bazı aline diyor ki bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir hadistir. O Medine'nin hurma bahçeleri Mekkelilerin eline girmesin diye savaştı. Bugünün tabiriyle söylüyorum vatan elden gitmesin diye. Bu hadisle ahi bugünkü güya şehitlere güzel bir şekilde bakabiliriz. Allah katında şehitler mi değil mi? Tamam. Bakın. Şunu şundan biliyoruz. Bu hadisi Katade bin Nu'man radıyallahu anhu rivayet ediyor. O kuzmanın yanına gidip ölmeden önce dediğinde ey kuzman senin şehadetin makbul olsun. Allah mübarek kılsın. Kendisi diyor ki ben kabilem için savaştım. Akhir bugünü tabiriyle söyleyeyim ben TC için savaştım. Cehennemlik akhir hepsi cehennemlik. Allah Azza ve Celle'nin sözü en yüksek olsundan hariç her nizam için şeriattan hariç başka her nizam için savaşan şehit değildir. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Nereden biliyoruz? Sahabe yanına geliyor diyor. Ya Resulallah şu üç adam hakkında ne dersin? Yiğitlik için işte ün için toprağını muhafaza etmek için ölenlerden hangisi şehitliğe daha layıktır? Diyor üçü de şehit değildir. Allah'ın sözü dünyada en yüksek olsun diye savaşan şehittir. Subhanallah. Bakın bunun tam tersi de var. Bukhane'nin hadisi. Usayram radiyallahu anhu diye bir sahabe var. Bu sahabe kendi kabilesi İslam'a girdiğinde itiraz ediyor. Çok zoruna gidiyor. Hani istemiyor kabilesi İslam olsun. Kabilesi İslam olduktan sonra o da bu hislere sahip olduktan sonra pişman oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanına geliyor. Tepeden tırnağa kadar silahlanmış. Diyor ki ya Resulallah sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım? Yoksa önce Müslüman mı olayım? Sizce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Önce Müslüman ol. Akhi tevhidi olmayanın şahadeti yoktur. Tamam. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söyledikten sonra önce Müslüman ol, ondan sonra savaş. O da bunu yaptı. Müslüman oldu, savaştı, şehit oldu. Aynı günün içinde. Aynı daha yeni Müslüman olmuş Afiyet. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Az çalıştı, çok kazandı Allahu Ekber Muttafakun Aleyh Bukhari ve Müslim rivayet ediyor tamam. Bakın Değerli bir abim Buradan bir şey benden rica etti Ben dersi hazırladıktan sonra Dedi ki hocam şu noktaya deyin Aslında deyinmeme gerek yok Zaten sahabelerde söyleniyor Biz İslam'a girdiğimizde çok heyecanlı oluyoruz İşte çok şeyler istiyoruz Güçlüyüz Allah'ın dini için bir şey yapıyoruz ...ama yavaşça fıs... ...gibi sönüyoruz. Ahi bakın Saber'in bu şehadet aşkı... ...hayatlarının son gününde. Demek ki zamanla bu heyecan düşmüş mü? Düşmemiş ahi. Heyecanlarını kaybetmemişler. Son günlerinde... ...aynı ilk günlerinde olduğu gibi... ...heyecanlarını muhafaza etmişler. Tamam? Bakın bu bizim için çok önemli. Ahi sen... ...mevsimlik mücahit olursan... Bakın bu aklınıza kalsın. Mevsimlik mücahit olursan, klavye mücahidi olursan, yarın öbür gün müteahhit de olursun. Ondan sonra her şeye müsait de olursun. Bazılarının bugün olduğu gibi. Yoksa Afgan cihatına katılmış, bugün milletvekili olmuş insanlara siz bana nasıl izah edeceksiniz? Ahi tevhid. Tevhid. Tamam? Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Allah'ın izniyle. Bahkan, oleh bersab, oleh bersab, berarti sabin muaz, radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orangnya kanda diah, kalau sabat, mati, Allah's archititred. Allah's archititred. Aishah, ibu kita, diah, kalau Aishah, satu orang, kalau kabil azabnya, ura tidak, akan mati. Sabin muaz, akan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orangnya kanda diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, kalau diah, Şöyle ayak parmaklarının üzerine basa basa gidiyor. Sahabe buna şaşırıyor. Ya Resulallah sen niye böyle yaptın? Diyor ki vallahi Sa'd'ın cenazesine o kadar fazla melek gelmiş ki ben onların kanatlarına basmak istemiyorum. Allah'a emanet Ama benim anlatmak istediğim Sa'd bin Muaz değil. Enes bin Nadir. Radiyallahu anh. Enes bin Nadir Bedir'e katılamadığı için o kadar üzgün ki Rabbim bu cesaretten bize de bir parça nasip eylesin. Yani hepsi bize fazla gelir ama birazını nasip eylesin. O kadar bir yiğit ki Subhanallah diyor ki Allah Azze ve Celle bir daha cihat nasip ederse müşrikler görecek ben onlara ne yapacağım. Bunu söylüyor Enes bin Nadir. Ondan sonra cihadın böyle En kızışmış yerinde Uhud'da Sa'd bin Muaz'ı görüyor. Bakın Sa'd bin Muaz kimdi? Öldüğünde Allah'ın arşı titreyen sahabe. Diyor ki ey Sa'd benle beraber gel içeri girelim. Tamam. Diyor ki ey Sa'd gel savaşalım vallahi ben Uhud'un ardından cennetin kokusunu alıyorum. Bu Enes bin Nadir'ın hangi günü? Son günü. Son gününde heyecan gitmiş mi? Davete olan teslimiyet gitmiş mi? Harekat, bilinci gitmiş mi? Çoğalmış ahim. Sa'd bin Muaz ne diyor biliyor musunuz? Bunu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a sonra anlattığında ki o bu hadise rivayet ediyor. Diyor vallahi ya Resulallah ben onun yaptığını yapamadım. Ben onun yaptığını yapamadım. Bakın Enes bin Nadr radıyallahu anhu öyle bir savaşıyor ki, öyle bir vuruşuyor ki Kendisi şehit olduktan sonra kadınlar onun cesedini paramparça ediyor. O kadar nefret ediyorlar. O kadar nefret ediyorlar. Tamam. Ahi sahabe diyor ki 80'den fazla mızrak veya rayızı vardı vücudunda. Kesmişler paramparça etmişler. Öyle bir hale gelmiş ki kendi bacısı elindeki yüzükten onu tanıyor. Enes bin Malik ne diyor biliyor musunuz? Subhanallah. Diyor ki biz şu ayetin Enes bin Nadir hakkında indiğini umuyoruz. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ Müminlerden öyle yiğitler vardır ki صَدَقُوا مَا عَاحَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Allah'a verdikleri sözde sadık kaldılar. Allah'a verdikleri sözü tuttular. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ Diyor onlardan... Bazıları bu sözünü yerine getirdi. Yani şehit oldu ve bazıları da bekliyor. Abilerim, kardeşlerim, biz o bekleyenlerden olmak istemez miyiz? Allah rızası için. Ama bakın bunun kilidi ne? Heyecan kaybolmayacak. Başta girdiğinde her şeyi yapacaksın ama ondan sonra zaman lafız olmayacak. Davetini her yere taşıyacaksın. Ve cihat ne zamana kadar aḫi farz bizim üzerimize? Ayet okuduk. Dünyada bir tane fitne kalmayana kadar. Akhir Müslüman'ın telefon oyunları ile oynayacak zamanı yok. PUBG'dir. Ondan sonra bilmiyorum ne zıkkımdır. Müslüman'ın böyle şeylerle uğraşacak zamanı yok. Allah rızası için. Müslüman'ın artık nasıl kadar boş işler varsa bunlarla işi yok. Yoksa vallahi heyecanımız gider. Şehadetten de oluruz. Ne'uzu bile belki cennetten bile olabiliriz. Allah muhafaza buyursun. Yani kısaca şunu söylemeye çalışıyorum kardeşlerim. İş tekfirle bitmiyor. İş tekfirle başlıyor. Peki ondan sonra? Tekfir ettiğimiz insanların hayatıyla bizim hayatımızın arasında en ufak bir fark bile yoksa biz bu adamları niye tekfir ettik ki? Bizim müşriklerden ayıracak hiçbir özelliğimiz olmayacak mı? Hiçbir değişikliğimiz olmayacak mı? Ticaretimiz aynı onlar gibi mi olacak? Konuşmamız, oturmamız, kalkmamız aynı onlar gibi mi olacak? Değişmeyecek mi? Ya da şöyle sorayım. Ne zaman değişecek? Allahu Ekber. Ahi Subhanallah. Kur'an'da öyle bir ayet var ki benzeri yok. Yani bu ayetin bir benzeri Kur'an'da yok. Okuyayım inşallah. Ben ayetin hepsini okuyacağım Allah'ın izniyle. وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْ وَأَعْيُنُهُمْ تَف۪يدُ مِنَ الدَّمْءِ حَزَنًا إِلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ Subhanallah. Bu Tövbe Suresinin ayeti. Allah Azze ve Celle bu ayetlerde cihattan geri kalanların hangi grupların özür sahibi olduğunu sayıyor. Onlardan bir tanesine diyor ki yine onlara binek temin etmek için sana gelip de yani deve, at herhangi bir şey gelip de sen onlara şöyle demiştin. Sizi üzerine bindirebileceğim bir binek bulamıyorum. Bakın sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Diyor ya Resulullah bize cihadı çıkmak istiyoruz. Bize bir binek ver. Resulullah aleyhissalatu vesselam da onlara diyor ki vallahi benim sizin için bineğim yok. Sizce bu adamlar ne dediler? Subhanallah. Sen böyle dediğinde gözleri yaş dolu olarak üzüntüyle dönüp gidenlere de bir günah yoktur. Akhir Resulullah Aleyhisselatü Vesselamla ile cihada çıkmak istiyorlar. Binek istiyorlar. Kılıç istiyorlar. Tehsat istiyorlar. Allah Resulü diyor ki bende sizin için binek de yok. Harcayacak bir şey de yok. Ağlayarak dönüp gidiyorlar. Subhanallah. Niye ağlıyorlar abi? Allah azze ve celle'nin dini için savaşamadıkları için. Subhanallah. Ve bakın onların subhanallah gözyaşları o kadar samimi ki Allahu alem Allah azze ve celle bu ayeti kıyamet gününe kadar dünyada baki kılacak. Herkes onların gözyaşlarına şahit olacak. O zaman ahi Sahabe bir şey yapıp yapmak isteyip de yapamadığında ağlıyor ise biz her işi başkası tarafından yapılmasını istemekte. Allah muhafaza buyursun böyle bir ahlaktan. Biz hep istiyorsak başkası bir şeyler yapsın, başkası servis yapsın, başkası hizmet yapsın, başkası okusun, başkası anlatsın. Biz sahabelere ne kadar benziyoruz? Ahi ben yapmayacağım, sen yapmayacaksın, siz yapmayacaksınız. Kim yapacak bu din için? Bu din kimin? Omuzunda ahim. Ben şunu da söyleyeyim. Allah muhafaza. Belki burada oturan hepimiz Musa Aleyhisselam'la beraber 40 sene boyunca çölün içinde gezip yok olmaya mahkum olan Yahudilerin zihniyeti üzere olabiliriz. Allah bizim bundan muhafaza buyursun. Ki ahim onlar ne dediler? Ey Musa git sen Rabbinle savaş. Biz burada oturuyoruz. Allah muhafaza buyursun. Ve Müslüman şunu bilecek, ben yaptığım işi ihlaslı bir şekilde yapayım ki Allah Azze ve Celle'nin nereden bereket vereceği ahi belli olmaz. Belli olmaz. Tamam. Bakın hatırlayın Aleyhisselatü Vesselam Beni İsrail'den bir Bağiyya kadın hakkında konuşuyor. Bağiyya'ya tamam Türkler fahişe diyor, tercüme ediyor genelde. Kadın bir köpeğe su verdiği için Allah Azze ve Celle o kadına tevhidi ondan sonra cenneti nasip ediyor. Yani hangi amelimizi... ...ihlasla yaparsak... ...bu Allah katında inşallah küçük değildir. Tamam. Ahi İslam neyle başlıyor? La ile başlıyor. La. Neyle bitiyor? Ruhun bu cesetten çıkmasıyla bitiyor. Ve burada oturanlardan biri diyebilir mi? Ben ölmeyeceğim. Kullu nefsin zaiqatul mevt. Her nefis ölümü tatacaktır. Biz de bu ölümü tatacağız. Tamam. Peki bizim ecelimiz bir saniye arkaya... ...bir saniye öne gelecek mi? Cihada gitmekle hayat kısalıyor mu? Kısalmıyor kardeşim, kısalmıyor. Evinde olanlar, dolapları, buzdolapları dolu olanlar ölmüyor mu? Onun için ahi eğer bizim öleceğimiz gün belliyse, bizim rızkımız belliyse, biz neyden korkuyoruz? Allah Azze ve Celle onlardan korktuğumuz günden önce bizim canımızı alsın. Korkmayacağız ahi. Üç maymunu da oynamayacağız. Allah'ın izniyle söyleyeceğiz. Tamam. Ama ahi bakın. Şunu unutmayın. Size iki ayet okuyalım. Ondan sonra bitireceğim. Çok fazla sizi yormak istemiyorum. Tebâra biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Hakimiyeti, otoriteyi, egemenliği elinde bulunduran Allah ne yücedir, ne mübarektir. O her şeye kadir olandır. Gücü her şeye yetendir. Ondan sonraki ayet hakkında bir şey söylemiyorum söylemek istiyorum. Elazi halakal mauta ve hayata libluwakum ayyukum ahsanu amela. Odur. İyi dinleyin. Ölümü ve hayatı yaratan sizin içinizin hangisinin hanginizin en güzel amelleri yaptığını görmek için. Allah azze ve celle burada önce ölümü mü zikretti, hayatı mı zikretti. Ölümü. Bakın diyor önce ölüm, ondan sonra hayat. Niye abi? Ali radiyallahu anhu diyor ki bu dünyanın ahirete karşı misali şöyledir. Biz bir rüyadayız. Öldüğümüzde o rüyadan uyanacağız. Allah Azze ve Celle'nin önüne geleceğiz. Ve Allah Azze ve Celle bize nasip eylesin. Biz o kişilerden olalım ki Allah Azze ve Celle bize baksın ve desin ey kullarım siz başka ne istiyorsunuz? Şehitlere sorduğu gibi. Tamam mı? Allah Azze ve Celle en şiddetli, en şiddetli düşmanlarına karşı göz göze olup onlardan bir çoğunu yanımızda götürüp şehit olmayı bize nasip etsin. Allah Azze ve Celle izzetli bir şekilde, şerefli bir şekilde yaşayıp izzetli ve şerefli bir şekilde ölmeyi bize nasip etsin. Allah Azze ve Celle bize şehadet mahamını nasip eylesin. Nasip etmese bile bu mahama ulaşan insanlar hakkında konuşmayı bize nasip eylemesin. Kardeşlerim Allah razı olsun hakkınızı helal edin sizi yordum. Wa akhiru da'wana en elhamdülillahi <Sessizlik> <Sessizlik> rabbil alamin.